Allahü Vazīl, İllā Ve salātu sallālAllahu ba'dır. Ey Ba'd elhamdülillahi teala ve salatu alen nebiye aleyhisselamu ve alihi Allah'u teala'ya hamd nebi aleyhisselama ve aline salattan sonra sahabihi mecelletini bu bir mecellet Şahadeti elfa u ala tabhumi. Ama şahadeti elfa ya ama nəhme dekişi gerine. İna indir. Evvela takdir ha. Nizm kelam veya hutta ama kelaman nizmında takdir etme üzerinedir. Yani ama bagid şahadeti takdirindedir veya hutta emmanın vehmedilmeşi üzerinde. Vehim ile takdir arasında tabi ki fark var. Vehim demek aklın vehim vasıtasıyla hükmetmesi demek. Yani akıl burada vehim vasıtasıyla hükmediyor ki bu ibarede yani ba'du hadihi tabi ki. Bazı Bu tür yerlerde çok kullanıldığından dolayı ba'du, hacihi yani sehacihi olarak burada bir emma olsa gerektir vehim bunu gerektiriyor. Yani yehim vasıtasıyla akıl böyle bir hüküm verebilir. Ancak vehim vasıtasıyla aklın vermiş olduğu hükmün hükmü caziptir. Gayrı mutabıktır billah. Vakıa mutabık değil onun için ikinci bir şey daha söylüyor Musanlı veya da emmanın takdir edilmesi üzerine diyor. Emmanın takdir edilmesi demek vehin vasıtasıyla değil. Akıl direkt olarak neye hükmediyor? Fehadihideki fa ba dükeneşinin el belinde bir emmanın takdir edilmiş olmasına hükmediyor. Buna da takdir diyoruz ki bu hükmü sabıttır ve vaka mutabık olan. يَا اَمَّا بَعْدُ فَحَادِه۪ي hamdela حَمْدَلَى'dan sonra ve Kalab'dan sonra فَحَادِه۪ي Bu nedir? Diyecek ve te'nidur. فَحَادِه۪ي derken حَاذَا değil de حَادِه۪ي olarak ismi işaretinin getirilmesi اِتِبَارِ الْخَبَرِ haber. haber itibarıyla. Yoksa حَاذَا'nın حَادِه۪ينِ مُشَارُمْ اِلَيْه۪ itibarıyla değil eğer müsarın iley ihtibarıyla olacak olsa idi bilinde mezkur olan demek olacaktı ki ona gönderilen zamirin ne olması şey ismin işaretin ne olması gerekir Müzekker olması gerekir. Ama haber mecelletun yani olarak geldiğinden hadihi demiştir. Yani isim olarak gelmiş. Nedir bu mecellet? Bi fethil mim ve elcim mecelletun ve teşdidil lam. Sahihetun el İçerisinde hikmet olan tahife demektir. Öyle mecelle ki müşteriletür. Bu mecelle şamildir. Neye? Ala <gülüyor> hurar-i usul. Usul mes'elelerinin incilerine. Yani inciler gibi olan usul mes'elelerine. hurar kelimesi muşebbehu bih mesail mes de, edilmiş yani muşebbehe izafe edilmiştir. Dolayısıyla e, usul Gurar inciler gibi olan usul meselelerine şamildir bu lafiller. El gurrakem <gülüyor> gurrati. Yıkal fulan gurratu kavmihi. Araplarda şöyle gelir. Fulanın gurratu kavmihi. Falancı kavminin gurresi. Ne demek istiyorlar bunu söylerken? En sevgili ruh, en demek oluyor. Ve gurratu kulli şeyin ellehu. Her şeyin gurresi o şeyin özüdür ilkidir. Çünkü Urre kelimesi, asıl yugat manası ne gibi Atın alnındaki beyazlık gibi. Atın alnındaki beyazlık atın nereşinde? En ön kısmında. Dolayısıyla her şeyin evveline araplar ne diyorlar? Urretuhu diyorlar. O şeyin urre ilki. Ya. Yani ve ekremuhu her şeyin ilki en kerim. Ekremuhu en kerim denir. Bu mezelle, Usul ilminin meş'eleler, inci gibi olan meş'elelerine şamil, daha neye şamil? وَذُرَ الْبِحَارِ الْمَاكُولِ menkul. Makul ve menkul, makulden maksatlı bir hıyas'tır. Menkulden maksat nedir? Bakil edilmedi. Yani kitap sünnet icma'dır. Kıyas, kitap sünnet icma. Bir her kelimesinin makule izafesi, مُشَتَّهُ بِهِمْ مُشَتَّهَ اِزَافَسِ قَدِينَ Dolayısıyla mana verdiğimiz zaman ne olarak mana veriyoruz? Diyoruz ki makul denizler gibi olan makul ve menkulun neşine de şamil? Yürer, incilerine de şamil. Makulden maksat kıyas, menkulden maksat kitap, sünnet, icma, kıyasın kitap, sünnet ve icmaın yani denizler gibi olan kıyas, kitap, Sünnet ve icma'ın o dürer, incilerine deşan. İncilerden maksat ne? En önemli mes'eleleri demektir. Bakınız. El-dürer cem'u dürretin. Vel-makul, el-kıyası. Makulden maksat nedir? Kıyası. Vel-menkul, bakil edinler. Menkul nedir? Kalan delillerdir. Sünnet-i icma. Vel-murad-i bir dürer. Buradaki dürer ile murad nedir? Hıyar-ül mesailin mutallikati bil nev'ayn makul ve menkul, nev'inden maktap Ma makul ve menkul nevzilerine taalluk eden mesailin seçkinler. yani seçkin mesaileler. Sürelden maktap da olur. Dolayısıyla o <gülüyor> hıyarul mesail neye benzetilmiştir? tilmiştir? İncilere bence tilmiştir. Müşebbehu bih, müşebbeh terk edilmiştir, istiharayı musarraha yapılmıştır burada. Ayrıca haliyetun, o mecelleki haliyetun, halidir, deridir. Neden? Hani ilibaratin medkuleti elmaibeti ya muayyyebeti kusurlu ibarelerden halidir, deridir. Vettaklu el-ayib medkule kelime şu tabi ki biraz garip bir kelimedir, Tek kullanılan kelime değildir kusur manasını ifade etmede. Onun için onu ne yapıyor? Anlatıyor bize. Vettaklu dakil maskarı ne demektir? El-ayib kusur demektir. Dolayısıyla anil ibaratil mezkûleti derken kusurlu ibarelerden bu mecelle nedir? hâli, yani deli hâli etün, ey mütezeccîm etün istenmiştir bu mecelle neyle? bir işaratil makbul diyeceğim kabul gören işaretlerle de nedir? istenmiştir. İşaret neye işaretler? ile teka'itü vel esrar sınlara ve inceliklere bu usul ilmindeki inceliklere işaret ile istenmiş o işaretlerken makbul eti kabul gören. Hakkın sahipleri meclinde kabul gören demek. Takvimun. Öyle mecelle ki takvimun. Tabi ki maslardan sıfat olmaz. Yani mukavvimun. Maslar limana nedir? Sahip. Evet. Ey mukavvimun kuvvetlendirici bu mecelle. Muazzilun, dengeleyici. ney Mizani burhani usul. Usul ilminin, delillerinin terazisini ama burada mizan kelimesi ile mükşeddehudih. Öyle mana verecek olursa bu mecelle takvimun, mukavvimun kuvvetlendiriyor, muattilun dengeliyor. Neyi? Usul ilmini terazi gibi olan delil veriyor. <gülüyor> mu? Böyle yapalım o zaman. Nafiun sıfatı takvim. Öyle mukavvim ki nafiun. Neden onun sıfatıdır? Ve lidadet kerahu ve la'aza bundan dolayı, yani nâfi' kelimesi, tatmin kelimesinin sıfatı olduğundan dolayı وَكَّرَهُ ona müjekker kıldı. Eğer mecellenin sıfatı olsaydı nâfi'atim demesi gerekirdi. Nerede fayda verici? فِي الْوُسُولِ Vâsıl olmadan. Nereye vasıl olma? اِلٰى مُتَسْفَا حَطَعُ فِي Buraya mana vermeden önce bu kelimelerin her biri bile kast edilen nedir? Onu şerhinden okuyalım. Sonra tekrar metne dönüp o şerhteki bilgilere göre mana veririz. El murad bil mahsul, mahsul ile murad nedir burada? El usul, usul fi. Kebir hakaiqi, hakaiqul usul mahsul diyor uca. Oradaki hakaiqten maksat nedir? Mesailuhu usul filin, mes'ele nedir? Bir de müsteffa kelimesi geçti orada. Ve bil müsteffa, müsteffa ile kast edilen el Mesailu safiyyetu saf mes'eleler. Neden saf? Arınmış yani an-şevaib-i şükûk-i vel-evhân <gülüyor> şek ve vehimlerden vehim, şaibelerinden arınmış olan Mesail mes'aibeler. O zaman buraya mana verelim olursak fil-usul vasıl olmadan saygı sağlayın ki bu necelle, nereye vasıl olma? İlâ mustadfâ hafâsıl mahzûl. Usul ilmini mes'elelerinden şekl ve vehimden, vehim şaibelerinden arınmış olan meselelere vasıl olma, ulaşma hususunda bu mecellemize saygı sağlar. Ve kâne hâzel hitâb-ı ve şîleten ilâ telkıs-ı'l-berâhîn ve delâ'în Ve kâne hâzel hitâb-ı bu kitap oldu. Ne oldu? Ve şîleten vasıtı oldu. Ne? İlâ telkıs-ı'l-berâhîn ve delâ'în Delâ'în deliller demektir. Delâ'în de deliller. Bu atf-ül-ham alel Berahim, burhan kelimesinin çoğuludur. Burhan ise mantıkta mukaddimeleri yakimiyattan olan kıyafdır. Değil. Mukaddimeleri nedir? Yakimiyyattandır. Ona burhan denler. Fakat belâin dediğimiz işe hem Burhalı hem burhan dışında kalan diğer beş kelimi de ne yapmaktadır? Yani atf-ül-ham Evet. İlâhü'l-kıt'l berahen ve delâil burhân ve delillerî kulâfâ etmeye vasıtadır ve tahkîk-i kavâidü'l ve mes'eleleri hak ve hüccere beyan etmeye vasıtadır bu mecmel. Nazmuha bu mecmelin mazmûhu. el mecmelki mecmelin mazmûhu. Hâzâ li mecmelley'dir. Nazm kelimesi ne demektir? Nazm Nazım demek, ipe, inci, dizmek demek. Nazım, ipe, inci, dizmek işidir. Mecellenin ipe, inci, dizme ile ne alakası var? Demek ki burada, ha, mecelleye gidiyor. Bu mecelle ne yapılmıştır? Bir şeye benzetilmiştir. O şeyin lazımı da, mecelleye ne yapılmış? Tahdir yoluyla izafe edilmiştir. Yani buradaki mecelle, incilere benzetilmiş, Nazım ise nedir? dinci dizmek diyoruz. İncinin meşede lazımidır. O lazım olan nazım kelimesine ha yani mecelleri aracı olan o zamire ne yapılmıştır? İzafe edilmiştir. Yani ha zamirinde işte ara ilmekliği vardır ve e, takyid de yapılmıştır ne ile nazım kelimesiyle. O zaman bunu açarak bir mana verecek olursak bu mecelle ipe inci dizme gibi olan Mecellenin ibareleri demek. Mana olarak bunu anlıyorsunuz. Bu mecellenin ibareleri bir tehdibi, ey bir sebebi kendinden az bir muhzebben, munakkahan. Bu nazar yani bu ibareler, mecellenin ibareleri ayıklanmış olması sebebiyle muhzebben, munakkahan aynı manadır. Ayıklanmış olması sebebiyle malikam, ey mahkemim, muhtemen, meclinen. Hem de bu ibareler, bu nazım nedir? Muhkem, sağlam ve Sağlam. İşte bu mecellenin nazm ibareleri nedir? Muğnim. İhtiyaç bırakmamaktadır. Neye ihtiyaç bırakmıyor? Ali tenkihi, ayıklamaya, ve ihtisari kısaltmaya ihtiyaç bırakmıyor. Hatta lel-abdeme ahadun ale tenkihi vel Hatta lel-abdeme, yelkense. Kim ahadun? Bir kimse. Neye yelkense? bu mecellenin ibaretini ayıklamaya ve icadi onu kısaltmaya yetenecek olsa le ila tamiyetin ve ilgazin le bu ayıklama nereye götürür ila tamiyetin kapatmaya kör <gülüyor> götürür yani bu mecelleden artık kimse bir şey almayamaz. o hale götürür veya ve <gülüyor> ilgazin eğer icaz yapacak olursa neye götürür bu ilgaza götürür <gülüyor> ilga'dan maksat neydi bilmece yapmaya getirir bu mecelleyi sanki bilmece bulmaca gibi olur ki anlaşılması pek mümkün olmaz artık. ve tahtaha bu mecellenin manası li gayeti teb'inihi el bir <gülüyor> sebebi kemali tawrihi tam izah edici olması sebebiyle neyi el marame ey el masbada nebedilen tam izah edici olması sebebiyle nedir Tahması, bu mecellenin manası Menarun aydınlatıcıdır. Üşüktür yani. Ey alab-ı tarih. Yol alameti demektir. Yoldaki alametler kişiye ne yapar? Yol gösterir. İşte bu mecellenin manası da yol gösteriyor. Üşük oluyor. Neye yol gösteriyor? Neye üşük oluyor? Lİtavzîh-i minhâdî keşfîl esrar Sırları açma yolunu açıklamaya, izah etmeye ne yapıyor? Yol oluyor Men yani enne fahvaha bu vecellenin fahvâtı bi sebebi kemâli tevzihihi son derece yani tam açıklayıcı olması sebebiyle neyi açıklıyor? El-meqâdida talep edilen, istenilen şeyleri ve el-meqâsıda, kast edilen şeyleri nedir bu? alâmetun mansûbetun fi tarif-i keşfi usul usul ilminin sırlarını açma yolunda bitilmiş olan bir alâmetçir. Yani kişi bu ilimde yolunu onunla ne yapabilir, bulabilir. Bu ilimde mahir olabilir. Bu ilimde meleke bedebilir. Ve yine ina alametir. Merkuati inceltilmiş bir irşadi, irşadi tarihi sırrı di, iyi teşkiların usul ekliyor. Usul ilminin sırlarını keşif yoluna yoluna girenleri irşap için dikilmiş bir alamet. Nereye irşat ile neyli vel husûn. Nail olmaya, vasıl olmaya. Bu usulün inceliklerine hâli. رَبْتَبْتُهَايَا الْمَجَلَّةَ Bu mecelleyi terkib ettim, dücenledim. Ne olduğum halde, muhabbilen, ey mu'temiden, itimad-ı oldum halde. halde, وَيْتَقْدِرِ kelam, kelam ortaya koymada, وَتَحْقِيْكِهِ Selamı hak ve sürü üzere beyan etmede, kime itimad ederek? hala عِنْا اَيْتِمْ مَلِكِ Alam olan Allah'ın yardımına iktimad ederek dayanarak bu kitabı düzenledim. Ve tevfikihî ve onun muvaffak kılmasına iktimad ederek. İki kelime geçti burada. Birisi tevfik diye ise inayet. Her de manasını ne yapıyor? Allah'ı sevde yani. El inayetü nedir? Taklid-i şahsi bir şahsı halas etmek, kurtarmadır. Neden? Annihmet'in bir sıkıntıdan ki ve cehet o sıkıntı okula yöneldi? Kula yönelen sıkıntından kulu kurtarmanın adı ne bir inayetdir Allah'ın inayeti demek. Ve ne demektir ve o küku tehliyet esbabı hayır, hayır sebeplerini hazırlama ve tehliyet esbabı şer, şer sebeplerini de izale etme giderme demektir. Ve sen tuha ve bu meseleyi adlandırdın ne diye mirkat ve usul vasıtlı olma merdiveni diye nereye vasıtlı olma ilâ ilmi usul Usul ilmine, vasıl olma ulaşma merdiveni diye de bunu adlandırdım diyor. Niye böyle bir isim koydu ona? Kevniha, çünkü bu mecelle, vesiletün vesiledir. Nereye? İleyhi. Buna vesiledir. Yani ilmi usule, vasıl olma ulaşmaya nedir? Bu bir vesiledir. Onun için bir vesiledir. Nasıl ki siz bir kattan diğer kata iftar etmek için merdiveni kullanıyorsunuz, Merdiven sizin için ne oluyor? İkinci kata intikalim ve şileşe oluyor. Bu bir hasta, uzun ilmine, vaat olmaya nedir? götüren bir vaatadır. Dolayısıyla buna ne diyebiliriz? Merdiven manasında bir kap diyebiliriz. Şimdi hemen yapın. Kim talep esbab esbabel ula, üç günlük sebeplerini tel yapsın bir ha. Bu məcəlləyə vaat olsun. Fətih kəbiri abu mecelle ilə neil ula üstün şeylere üstün şeylere nail kılmaya nedir hayru tullemi men kaylimedir. Eselullah ve kuttu ha bu mecellita halle Ve zulallah eselullah taala. Allahu taala'dan ihtiyar olduğum halde. Hal min fa'ile vettuha. Şeben olduğum halde eselullah taala. Allahu taala'ma ihtiyar olduğum halde neyi? Şifayeten yeter mi? Öyle yeterlilik ki min hidayeti hazine gibi olan hidayetten husule gelen e, kifayet. işte onu talep ediyorum Allah'tan. Yani zaten ustakardır. Kent kelimesinin hidayete izateci de müşeddehu bihir, müşeddehe izateci bir. Yani hazine gibi olan hidayetten husule gelen kifayeti istiyorum Allah-u Teala'dan. Bunu isteyerek bu kitabı tercih ettim Hatta istavmiye, sakin olayım, istavniye olayım, ihtiyaç duymayayım. Nerede bir taklidil kelami, bu kelamı ortaya koymada, ve la ihtiyaç duymayayım ne? Kime ile ahadun minel enami, insanlardan hiç kimseye ihtiyaç duymayayım. Ve Allah-u Teala ve Allah-u Teala'dan işler olduğum halde Mustafa terkib etsin. Ney? ve ey hıfvan, liakdamil aklı akıl ve fehmin ayaklarını korumasını istiyorum Mevla-ı Aklın ayağı olmaz. insanın ayağı olur. O zaman insan burada neye benzetiliyor? Akla benzetiliyor. Öyle değil mi? İlken heçtihara yapılıyor yani. Ve insanın lazım olan ayaklar da ne yapılıyor? Akla izafe ediliyor. İşte aklın ve fehmin ayaklarını korumasını istiyorum. Neden koruması? Mine zelem. Mine zelem kaymadan bu kaymak el-ariz, arız olan ne sebebiyle? Bi min minel bir çeşit vehmin devreye girmesiyle. Mu'araza devreye girme demektir. Min, vehmin, min de midebî tevziye olarak alırsak bir çeşit vehmî devreye girmesiyle arız olan ayak kaymasından korumayı istiyorum Mevlam. Hatta öfrüte sabit olayım, fi takhûkül maksadı hak ve üzere beyan etmede وَلَا اَتِغَ قَيْمَيَيُمْ اَنْ مَنْ هَجِ الرَّشَعَةٍ رِشْءٍ يُولُونَنْ قَيْمَيَيُمْ Fil didayeti vel nihayet. Şimdi fil didayeti başlangıçta, ve nihayeti nihayette. Diyor ki, burada bir hatice var malum bunun su didayeti, o fa-fi nedir? وَتَعَلْقُمْ اِجْزَلَلْ اَلِلْ وِقَايَةٍ Ya zelal kelimesine taallik ediyor, veya da vikaya kelimesine taallik ediyor. عَلَى اللَّغْضِ وَالْاِسْئَوِبْ اِسْتِقْرَارِي لَفْنَشِرْ مُرَبَّدْ diyor <gülüyor> biz ona göre mana verelim. Yani zelene taalluk ederse zarf olarak taalluk edecektir. Vikayeye taalluk edecek olursa zarf sakar olarak oraya irtibatlanacaktır, alakalanacaktır. Ona göre mana verecek olursak es elullah Teala Allahu Teala'dan isteyerek bu kitabı terkip ettim. Neyi isteyerek? Vikayeten korumasını isteyerek. Değil mi? Münaiyeten korumasını öyle koruma ki öyle koruma ki elhasın fil bidayet ve nihayet. Varpı sakar o zaman. Yani başlangıçta ve nihayette hukule gelen korumayı istiyorum. Veya hukule gelen taalluk ettirecek olursak neden korumasını nereden gelen ayak kaymasından? Neredeki nerede ayak kayması? Varpı lagil yapıyoruz bu sefer. Başlangıçta ve ta ayak kaymasından muhafaza etmesini istiyorum. İnnahu, ey Allahü Teala Allahu Teala, karibun, yakındır, yakındır deyince Allah Celle Celalhu Meccandan bile Dolayısıyla burada hakiki anlamda bir burdesten metani yakınlıktan bahis yapılamaz. Onun için şarif diyor ki yine mulla husnler, la tahkikun. Bu bir misal vermedir, yoksa işin hakikati değildir. Hakikatı da kurlamaz zaten. Neden? Çünkü allahu Teala mekandan münezzehdir. Bu ile yakınlığı, mekani olan bir yakınlık olarak tasavvur dahi edilemez. Ee, Hakik değildir. Mujid. allahu Teala muciddir. Şimdi mucid kelimesi ne olarak hemen aklımıza geliyor? İcabet edendir. Fakat Allahü Teala mucid kelimesini icabet eden olarak değil de, ey seniğün işitendir olarak tefsir ediyor. Neden? Nedenini şimdi söyleyeceğim. Teda'nu fil anib bil enbari fi tefsir kavlihi taala. Mevla ta'la'nın şu kavli kerimini tefsirde İbn-i Enbari'den bu şekilde naklediyor. Hangi kavli kerimi Mevla ta'la'nın? Bismillah. Ve izah seheleke ibad-i anni fe inni karib ucibu davetet da'i izah da'ani Onların benden sana dua ettiklerinde. O <gülüyor> karim ben yakınım. Uti icabet ederim ne davet dâi. Dua edenin davetine duasına icabet ederim. Ne zaman izâ dâni bana dua ettiği zaman. İşte bu ayeti kerimedeki uci bu kelime esma olarak İbn-i Mâri'na atmıştır tefsirinde teşkil etmiştir. Esmahu demişti. Ucibu esmahu, işi kerim. Böyle niye etmiştim. etmiştir? İşte onun böyle tevcir etmesiyle yani izâ kamel murâd-ı min kavmihi teâlâ ucibu esmahu Murad olursa o zaman felâ yeydü suâlu meşhur meşhur, ben meşhur meşhur. sual sualde soru olarak gelmez. Meşhur sual nedir? Mevla Teâlâ bu ayeti kerimede ben kuluma yakınım, bana dua ettiği zamanda duasına icabet ederim buyuruyor. Halbuki nice kullar dua ediyor, duasına icabet olmuyor. Yani siz şu anda yapmış olduğunuz dua hemen icabet olmuyor mu? Hayır olmuyor, vaka budur. Soru da budur. O zaman soruyor bazıları, eğer buradaki bu, icabet manasında ise bir kul Mevla Seala'ya dua ettiği zamanda hemen o duayı allah teala Teala'nın icabet etmesi lazımdır. Hayır diyor en bari. Buradaki ucib bu esma -ı. Ben onun duasını işitiyorum. İcabet, icabet meşerişi ayrıdır. Ona hemen veya daha sonra hatta ve hatta dünya hayatı bitip ahiret hayatına geçtikten sonra da icabet edeceğiz. Tehsillerde bu var. Hatta sahih hadis de vardır ki ahirette bazı insanlar keşke benim duam Dünyada icabet olunmasaydı da ahirette icabet olunsaydı diyecekler. Demek ki ahirette de dünyada yapılan dualara icabet var. Bu sorunun da cevabı ucu bu kelimeci esmau olarak geçirebilince cevabı verilmiş oldu. Aleyhi la ilahe illallah yalnız Allah'a başkasına değil tevekkül ki tevekkül etti. Tevekkül nedir? Bu vesfiyor bu emri la el işi başkasına havale etmesi. Bütün işlerimi yalnız Allah'a havale ediyorum demektir, tevekkül etmek. Ve <gülüyor> la yalnız Allah'a, başkasına değil, unibu, icabet, ed inabet ediyorum, yani erge, dönüyorum. İdgalhu, <gülüyor> çünkü Allah'tan başkası, la yasfahu <gülüyor> elverişi uygun değildir. Ne elhâdenil emre'in, ne tevekküle, ne inadeye Allah'tan başkasına değildir, uygun değildir, salahiyeti yoktur. Hakikaten, gerçekten başkasının buna salahiyeti yoktur ve kat erdi bu hutbede müsned hazretleri bu hutbede geçti hutbede geçirdi 14 ismen 14 tane ismini geçirdi neden münasematı külli usul usul kitaplarının içimlerinden 14 tane kim ismini getirdi ve yapıp bu kitaplar bunlar takvim 1 ve midan 2 okumuyorum el burhan el el El-Mugnir, El-Santih, El-Tabyin, El-Menar, El-Savzih, El-Minhaş, Şeşf-ül-Ezgar, El-Takrir, El-Tahkif. İşte bu on dört taneyi getirdik. kitaplarından da, yani şetva kitaplarından da 14 tanesini bu kutbedecek dedi. Ve bu on dört nedir? el Durar, El-Bihar, El-Nafi'h, el, el, el Mustafa el hataif, el tehdit, el gaya, el inaye, el kifaya, el tenz, el hidaye, el vikaye, el bidaye, el nihaya. Bunların hepsi denedir bir kitapları, kuru oku kısa. Bunların insanımız kitabın kutbasında getirdi. Hakkı Sen'in üzerinde okumuş olduğumuz, o ibadelerin içerisinde şu kitapların, 28 kitabın ismi. Büyük bir marifettir tabi böyle bir kutba hazırlamak. Hem de nasıl getirdi? <gülüyor> bu kutseda karışmıyor. Ne şaybeti tekelluk, şaybeti tekelluk, zullanma şaybeti de yok. Yani Musa bu kitapların isimlerini ibaresi içerisinde ciktederken kelime manası nasıl onları? ve hiç işte zullanıcı bir ibare yapmadı. Dolayısıyla büyük bir malikatdır, bu büyük bir maharetdir. Valla yahu bırakın bir şaybe olmasın bu kutseda. Valla yahu mu halha? bu hudbenin etrafında da. Ne? <gülüyor> Vahmetet taassüfi. Vahme ayıp demektir. Taassüfe izatçı ve izatçı beyaniyedir. Bir ayıp da ne olmadı? Etrafında dolaşmadı. O ayıp nedir? Taassüfi yani. Taassüftür. Yol bulamama, yolsuzluk demek. Böyle bir yolunu yani, kaybetme de olmamış. Yani bir evet. Peki. mukaddimede de kalabilir miyim? Mukaddime İzlediğiniz <gülüyor>